فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا كِتَابِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم الَّذِينَ يُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ صَادِقُونَ وَقَالُوا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَلَىٰ فِي اَلَيَتْ مِنْ اُخْرَىٰ اِسْتَوهُ لِلّٰهِ وَلِهْ بِنْ هُمْتِنْ اَجَلْ فَيْزَا جَاءَ اَجَلٌ لَا اِسْتَعْقِقُونَ سَعْتَنْ وَلَا يَسْتَعْقِمُونَ Sadakallahu a. r. Okumuş olduğum Haşif Suresi 18. ayette cenab Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının takva sahibi olun. Ve herkes yarın için Önceden bir göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. İktidar sahibi olun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Buyurulur. İkinci okuduğum Arap Suresi 34. ayetleri ise her ümmet, her toplum için bir ecel vardır. ecel geldiği zaman ne bir an önce ne bir an sonra değil. Tam vaktinde onlar Ecellerin gereği ahirette giderler. Evet sevgili kardeşler, yaşadığımız dünya hayatı ahireti unutturuyor. Ölmeyecekmiş gibi dünyaya dört elle sarılıyoruz ve ahirette hesabının sorulmayacağım gibi davranışlarımız tümüyle ahiret bilincinden Allah'a hesap vereceğimiz şuordan uzak gibi oluyor. İnsan açısından ölüm ecel denilen belirli bir zamanda ruhun bedenden ayrılık e, ilahi takdir edilen yere doğru gitmesi demektir. Yani ölüm insan için yok olmak demek değil bir alemden diğerine intikal etmektir. Bir hicrettir fani, ölümlü dünyadan ebedi hayata göç etmektir. Ölüm hiçbir zaman anladığımız şekliyle ölmek değil, gerçekte dirilmektir. Hayat bulmaktır. Uyuduğumuz uykudan uyanmaktır. Hayatın kaynağı ör, kaynağını örten, maddi perdelerden sıyrıldıktan sonra, insanın gerçeği en yalın şekliyle tanımasın nasıl ölmek diye ifade edilebilir. Ölmek, geçici ve gölge bir hayat olan dünyadan göçmekten ibarettir. Dünyada diri olabilenler ölümle daha bir diriliğe kavuşur ve sırasına kavuşmuş, kuvvetten kurtulmuş insanların sevincini yaşar. Özlemlerini giderir. Dünyada ölü olanlar ise Ölmekle acı bir dirilmeyi takmaktan ve gerçek hayatın ne olduğunu eder. Peygamberlerin getirdiği hayat verici nefeslerle, Enfal 24'te ifade edildiği gibi dirilemeyenler, Kur'an'ın değişiyle akılları çalışmayan, gözleri görmeyen, kulakları işitmeyen, yani gerçek hayata sahip olmayan ölülerdir. Allah'ın esmasından 99 güzel isimlerinden biri El-Mümit'tir. Yani canlı mahlukların bölümünü yaratan El-Mümit. Hayatı nasıl Allah veriyorsa ölümü de yine o yaratmaktadır. Allah'ın hayatı, iriliği ve ölümü yaratmasının sebebi Kerim kitapta şöyle açıklanır. O Allah hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ''Ölümü ve hayatı yarattı.'' Mülk Suresi 2. ayet. Ölüme göre hayatı, dünyayı önceleyen ters gözlüklü insan, bu ayetteki ifadeden bir terslik varmış gibi görür. Çünkü diğer canlılar gibi insanlar da önce yaşar, sonra ölürler. Ama ayette önce ölümü, sonra hayatı yaratan Allah'tan bahsediliyor. Burada Allah bize işaret yoluyla şunu öğretiyor. Hayatı anlamak, doğru ve güzel yaşamak istiyorsanız önce ölümü anlamalısınız. İnsanın hayatı nasıl anlamlandırdığı, her şeyden önce, önce ölümü nasıl anlamlandırdığına bağlıdır. Eğer siz ölümü bir bitiş ve yok olmak şeklinde anlarsanız, hayatı da nasıl olsa ölüm var. O halde ölmeden önce ne yapsam yanıma kârdır. Anlayışıyla değerlendirir, daha doğrusu değersizlendirir ve öpe yaşarsınız. Ama ölümü bir bitiş değil de aksine bir diriliş ve gerçek hayat olarak anlarsanız, o zaman hayatı en ince teferruatına kadar hesabının sorulacağı, hesabının kendisinden istenileceği bir olay olarak kabul eder ve o şekilde yaşarsınız. Herhangi bir şey yapmadan önce onun hesabını yapar, hesaba çekileceğiniz bilinciyle hesaplı ve ölçülü davranırsınız. İkinci anlam olarak doğru bir gözlükle baktığımızda görürüz ki canlılar varlık sahasına çıkmadan önce ölü idiler. Yani ölüm hayattan önce var kılınmış, daha önce yaratılmıştı. Hayat kitabımız bu gerçeği şöyle vurgular. Allah'a karşı nasıl Küfür içinde olursunuz ki siz ölüdünüz, size hayat verdi Sonra sizi öldürür, sonra yeniden gelirdir. Batara suresi 28. ayetin maali. Allah'ın öldürme faaliyeti, imate fiili devamlı çalışan bir faaliyet alanına sahiptir. Allah'ın yaratma fiili her an faaliyet gösterdiği gibi Allah Devamlı yarattığı gibi imade fiini öldürme sıfatı da aralıksız işlemektedir. Günde ortalama 300 bin insan ölmekte, her gün bir şehir nüfusu kadar insan hayatını değiştirmektedir. Her saniye dünyadan 4 kişi göç etmektedir. Bu rakam tabi insanlık alemi için. Buna hayvanlar alemi de katıldığında bu ilahi ilahi fiilin nasıl aralıksız faaliyet gösterdiği daha iyi anlaşılır. Her saniye ölen hücrelerin, al yuvarların, ak yuvarların hele mikropların sayısı haddi hesabı yok. Bütün bu işler ilahat fiiliyle sonsuz bir ilim ve hikmetle icra edilmektedir. Nice tanıdık sevdiklerimizi toprağa verdik. Aslında hepimiz sıramızı bekliyoruz. Ne zaman? işte onun bilinmemesi, bilinmesinden çok daha iyi olduğu için bir meçhuller aleminde ama her an Azrail'in bize gelip öteki dünyaya davet etmesini beklemek durumundayız. Ne zaman olduğunu bilmiyorsak her zaman o ölüme hazır olmak mecburiyetindeyiz. Kur'an-ı Kerim'de ölüm anlamında Mert kelimesi tam 165 yerde geçer. Vefat gibi değişik kelimelerle 190 yerde ölümden bahsedilen kitabımızda kitabın üçte birini ölüm ve ölüm ötesi ahiret ve ahiret alemi cennet ve cehennem gibi ödül ve ceza gibi hususlar kaplar. ayet kelimelerde yaratan ve öldürenin Allah olduğu O'nun insanları tekrar diriltip hesaba çekeceği, ölümden sonra insanların O'na döneceği belirtilir. Sahte kanlıların kimseyi öldürüp birirtemeyeceği, kendilerinden bile fayda ve zarar veremeyecekleri vurgulanır. Yaşayanların ömürlerinin Allah katında belli bir ecevi süresi olduğu, o süre dolup ecelleri geldiğinde canlıların bir an bile geciktirilmeden veya öne alınmadan ölüm acısı tadacakları ifade edilir. edilir. Kur'an'da enteresandır. Uyku ölümle eşdeğerde gibi kullanılır. Sümer Suresi 42. ayete bakabiliriz. Ölümle uyku bir bakıma eşittir Kur'an'a göre. Çünkü uykuda ruh bedenden kısmen uzaklaşır, ayrılır. En azından şuur olarak ruh bedenin farkında değildir. Ölümde ise bu kopuş bütünüyle, tesellikle olacaktır. Uyku, ölümün yarısı, diğer bir rivayette kardeşi kabul edilir. Ne dersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak, o musalla taşında, demiş şair. Bilmem saltanat mı olacak, bir azabın öncesi mi olacak o musallaha taşına koyulduğumuz zaman ama işte uyudun uyanmadın gibi basit bir taraftan, diğer taraftan da uyudun ama nelere uyandın orası mecbur bir gelecek olacak. Başta hasta yatan ve musibet çekenler olmak üzere Herkes için uyku nasıl bir istirahat ve rahmettir? Uykunun büyük kardeşi olan ölüm de dert çekenler ve intiharı düşünenler için tabii ki bir nimet ve rahmettir. Her gece bir ölüm her sabah bir diriliştir. Uyku ölmenin provasıdır aslında. Mezara benzeyen yatağa girdikten belirli bir zaman sonra Allah dilerse uyanırız. Yani ölümden dirilişe geçeriz. Bunu her gün tekrarlarız. Gündüz yaşar, gece ölür, sabah diriliriz. Uyku, kardeşi olan ölümü unutturmaya değil, hatırlatmaya vesile olmalı. İnsan, catağa girerken mezara da gireceğini unutmamalı. Uyukluğunda uyanma garantisinin olmadığını düşünmeli. Dört elle dünyaya sarılmasın ve ölüme hazırlanan insan. Her gece yatağımıza girerken mezarı düşünmeli, uyanmaya gireceğimizi hesaba tatmalı. Günümüzün ve ayımızın, ömrümüzün hesabının bize hesap sorulmadan önce kendimiz vermeye çalışmalı ve eğer eksilerimiz artılarımızdan fazlaysa hesap yapan bir muhasebeci veya bir esnaf özelliğinde olsun hatalarımızı giderecek çözümler aramalı. Günahlarımızı mümkün ki gözyaşlarımız ve tevbelerimizle silmenin yoluna gitmeliyiz. Ölüm bir nimettir. ilahi bir ihsandır. 150 sene yaşasak her tarafımız işlemez hale gelse Ayağımız tutmasa, gözümüz görmese, dilimiz tat almasa, 150 sene yaşasak, ölümü nasıl özleriz? Hayat mı daha güzel olur, uzun ölür mü daha güzel olur, 150 yaşında olduğumuzu hesaba tatsak, yoksa ölüm bir kurtuluş mu olur? Dert insanlara sorsan, vücudunun artık ruhunu kaldırmadığı insanlara, Dolayısıyla Allah'ın yarattığı her şey, hele ölüm ötesi güzellikler, ölümle birlikte başlayacak, o güzellikle alakalı. Öyleyse ölüm kötü bir şey olamaz. Kötü olan şey, ölümden korkmaktır. Ölümden korkan, onun gerçek yüzünü bilmeyendir. Ölümden korkusu olanlar ölür, hayatı maddede bulanlar ölür. Gidenlere öldü diye ağlarız. Aslında geride kalanlar ölür. Ölüm güzel gerçeğimiz bizim. Ölüm güzel şey. Kulu perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber? Der bir şair. Ölüm güzel de nasıl ölürse, nasıl bir hayata gözümüzü açarsak güzel olur. Madem ki ölüm var, ölümden kaçış yok, öyleyse nasıl ölümle ölmek bize daha güzel gelir? Ölümün şeklini seçme hak ve imkanımız var mı? Ölümün şekli hayatımızın nasıllığına bağlıdır. Hayatımızı biz seçeriz, biz yönlendiririz. Dolayısıyla ölümümüzü de, nasıl öleceğimizi de biz seçmiş, değerlendirmiş oluruz. Çünkü. Allah Resulü öyle der, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz ve nasıl ölürseniz öyle harçlı olursunuz. Benim babam, babamın bir zamanlar ortaklık yaptığı bir tüccar vardı. Ne zaman bürosuna girsem, çocukluğumda, gençliğimde hep paralarla oynamayı severdi. Paraları bilmem ne ütüsü derseniz altına koyar, öyle ütülerdi. Onları öper, okşar, sever, sevgili hayatı yaşardı o paralarla. Ama o kadar candan severdi, parayla oynamayı. Sonra duydum ki, paraları sayarken ölmüş, Ahiret öyle gitmiş. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diyen Resulü, yeniden tasdik etmiş oldu. Tuvalette Memet de var pis bir şey yaparken, haram işlerken ölmek de var. Allah'a isyan ederken ölmek de var. <Gülüyor> Sevdiğimiz dünyayı ama bizi buhrevi özellik ve güzelliklerden uzaklaştıranlara karşı muhabbet beslerken ölmek de var. Veya nasıl hayat süreceğiz, onu hesaba katmadan, Allahsız bir yaşayışla yani Allah'ı hayatımızdan çıkaran Allah yokmuş gibi davranan bir anlayışla yaşarken, Allah'tan bağımsız, ondan özgür bir şekilde yaşarken ölmek de var. Bir hocanın bir vaazını dinletmişlerdi bir zaman. Diyordu ki Ya Rabbi beni Peygamberler şehri Medine'de Evliyalar şehri Konya'da yok işte kalanların şehri İstanbul'da öldür diye dua ediyor. Güzel dua değil mi hocam dediler. Ben de hiç de öyle görmedim dedim. Cennet İstanbul'a, Medine'ye ne kadar yakınsa Moskova'ya da Londra'ya da o kadar yakın. Veya bazen Mekke'ye, Medine'ye de o kadar uzak. Nerede ölmek önemli değil. Nasıl ölmek önemli. Ben dua etseydim şöyle dua ederdim dedim o zaman ve o duamı kendimde beğendim sık sık yapıyorum. Siz de beğenirseniz benim için daha çok beğenirseniz kendiniz için de o duayı yapın. Rabbim beni ya sanat kurgut yaparken seslenen ya senin dinini anlatırken kürsüde ya senin dinini yaymak için cephede Evet, nasıl bir ölüm isteriz? Örneğin Hazreti Ali gibi bir çöl ortasında hiçbir şeye dayanmadan dimdik ayakta ölmeye ne dersiniz? Ya da Hazreti Süleyman gibi bir mezrif inşa et, ederken, eddirirken bu konuda cinleri kullandırırken çaktırmadan ölü vermek, ölü vermek ama dimdik, verilmeden, sürünmeden ölüvermek. Hani halkın beyim elden ayaktan düşmeden üç gün yatak, dördüncü gün toprak diyerek. Ama nasıl ölürsek ölelim imanla, Müslümanca ama insanca ölmek. Bu biraz elimizde. Böyle yaşarsak böyle ölürüz. Güzel yaşayan güzel ölür. Hayatı güzelleştiren ahiretini de güzelleştirir. Bunun için her şeyden önce mümince yaşamak ve la illa ve entun başka şekilde değil ancak Müslüman olarak ölüm emrine hitapla Müslüman gibi yaşamak zorundayız. Kimin yolunda? Hangi gaye uğruna yaşanılırsa onun yolunda ve o amaç için ölüm gelecektir. Tavukların uğrunda yaşayan Kalıpların uğrunda ölür. Kendisine mümkün dünyada şehit de edilir. Ahirette mümkün şehit diye muamele görür. Allah yolunda, onun rızası doğrultusunda yaşayanlar elbette onun yolunda ve onun istediği gibi ölecektir. Ölüme her an hazır olmak zorundayız. Ölümü anmak ve hazırlıklı bulunmak, Müslüman olarak ölmek isteyen her müddin için gereklidir. Allah Resulü öyle buyurur. Lezzetleri yok eden bölümü çok anı. Ama insan azdan lezzetten uzak olmak istemiyor. Ölümü hatırlamak istemiyor. Hatırlatılmasını istemiyor. O yüzden mezarlıkları şehrin ta bir ucuna gözle görülmeyecek yerlere koyuyorlar. Hatırlamak istemedikleri için. Ama Allah Resulü Peygamberimize müminlerin hangisi daha akıllıdır, en akıllıdır diye sorduğunda o diyordu ki ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonrası için en iyi hazırlığı yapanlar. İşte bunlar en akıllı müminlerdir diyor. Aklımız ne kadar? Ölümü düşündüğümüz kadar. Ölümde, ölüme hazırlandığımız kadar. Yoksa zengin olmak için aklımızı helal haram bilgir şeye çalıştırarak aklımızı ya da üniversite sınavlarında e, sınav birincisi olarak aklımızı ispat ettiğimizi düşünmemiz kendimizi kandırmamız demektir. Kabir ziyaretlerini kabirdekiler için yapmayız. Onların öyle bir şeyden haberi bile olmaz. Kabir ziyareti, orada yatan ölü için değil ziyaret eden birinin ibret alması, ölümü hatırlaması için meşru kılındığını unutmayalım. Ve hele daha önce de ifade ettiğim gibi arada sırada kendi mezarımızı ziyarete gidelim. Ölmüş olduğumuzu hesaba katalım ve bir mezar seçelim. Burası benim ölümüm. Benim mezarım diyelim. Ve orada ne halde olduğumuzu tefekkür edelim. Hiç kimseye öldükten sonra yeniden dünyaya gelme yetkisi, hakkı verilmemiştir. Ama yalvardığımızı ve Allah'ın bize bir fırsat daha verdiğini hesaba atalım. Mezardan yeniden dünyaya diriliyor mu kendi bedenimizle ayrılalım ve bakalım o mezardan çıktığımızı düşünerek neler yapacağız? Yani Ölmeden önce ölüp bir diğer anlamıyla öldükten sonra da ölümsüzleşecek nasıl bir çizgi içinde olacağız kendimizi deneyelim. Ama her halükarda ölüm rabıtası yapalım. Arada sırada ölmüş ve ahirete gitmişiz. Hesaplarımızı kitaplarımızı kapatmadan, yapacaklarımızı yapmadan, yapmadıklarımızın kazasını eda etmeden, borçlarımızı ödemeden, Allah'a verdiğimiz sözleri tutmadan, ahirete, ölüme hazır olmadan gidiverebileceğimizi düşünelim ve ona göre ölüme hazır olalım. Ölümle ilgili küfür sözlerinden, cehennemden korkan gibi satılmak gerektiğini unutmayalım. Ölüm meleği olması itibariyle Azrail'e hakaret eden, onu eleştiren, eli tırpanlı çektim bir insan şeklinde onu resmeden, Azrail onun canını yanlış aldı. Azrail'le savaşıyor, Azrail'i yendi, zamansız öldü gibi sözlerin insana küfrün kapısını açabileceği ciddi yanlışlar olduğunu hesaba katalım. Hele cehennem ve cennet ve Azrail'le alay etme gibi, ölümle alay etme gibi yanlışlara hiç gitmeyelim. Ölümle başlayan esas hayatı dünya görüşünün merkezine alamayan insan, tek dünyalı insandır. Tek kanatla uçmaya uçan, uçmaya çalışan, uçamayan kuşa benzeyecektir. Tek kanatla uçmaya çalışan. Biz iki dünyalı insanlarız. Bir kanadımız ahiretse, diğer kanadımız ancak dünyadır. Ölümü düşünmek, hatırlamak ee, zor gelir birçok nice insana. Yatırımları sadece dünyaya yapan, mutluluğu satt dünyevi ölçülere göre, tanımlayan insana göre. Yaşayışından ölümü kovmaya çalışır. Çünkü adına ölüm dedikleri şey, dünyevileşmiş insan için gerçeği tokat gibi haykıran uyarıcı bir vaiz sorgulayıp itham edici bir yargıç ve fani zevklerini temiren korkunç bir canavardır onun için. Halbuki bizim için güzellerin, güzelliklerin, güzel insanların bulunduğu güzel bir mekandır. Dünyada faniliğinden o ahiretin güzelliğine Allah'ın bizi çağırdığı güzel bir mekanlardır bu arası. Müslüman hayata tevhid penceresinden bakmak zorundadır. Tevhid malum dirilemek, her şeyi birin ışığında değerlendirmek demek olduğuna göre yayın bir anlayışla hayatı ve ölüm ötesini dünya ile ahiret arasını ayırmak, tevhid inancına sık düşecektir. Ahirette ayırdığımız dünyayı tekrar ebedi ve gerçek hayatla birleştirmek zorundayız. Sadece ölüme kadar sürecek olan anlayışla İstikbali, geleceği düşünmek değil, ölümden sonrasını da içine alacak şekilde istikbalimizi kurtarmaya çalışmak. Bu anlayış içinde gündelik ve şeyişe istikbal anlayışını oturtmak, kulluk görevimizdir. Her şeyin bir anlamı var. Hayatın, ölümün, ağacın, dalın insanın, hayvanın. Ölümü doğru anlamlandırdığımız zaman, her şey bir anlam kazanacaktır. Yoksa hayat bomboş bir şey. Yaşıyorsun, güzel alıyorsun, acı çekiyorsun, küçükken büyüyorsun, büyükken ihtiyarlaşıyorsun, sonra ölüp gidiyorsun. Hayat bu Allah için? Yoksa ahirete hazırlanma ve her şeyin karşılığını görme için bir imtihan dünyası mıdır? Evet, Sadece bu dünyada yaşayacağımızı düşünürsek ölü yaşarız ama öleceğimizi düşünürsek ilk yeri yaşarız. Cennetimizdeki insanlar hep gerilişin etkisiyle, ahiret şuuruyla yaşasalar, seyredin o zaman hayatın güzelliğini, ikinci aslı saadet olacağımız, ahiret bilinciyle yaşasa İnanın iman ettiğimiz cenneti daha buradayken minyatür olarak yaşamaya başlarız. Fakat biz tüm yatırımlarımızı bu dünyaya yönlendirerek yaşadığımız hayatı ve yerleri sahte cennet haline getirmeye kurulunca cenneti, cenneti de unuttu, ölümü de unuttu. Hayatı güzelleştirmek istiyorsak ölümü güzelleştirmek, ölüm ateşi güzelliklere dahi hayat sürmek gerektiğini unutmamalıyız. Ölmeden evvel ölmeye çalışmalı ama öldükten sonra yaşamanın ...sırrını bulmaya gayret etmeliyiz. Ölüm ancak bu iki şekilde öldürebiliriz. Ölümün korkusu ölmenin kendisinden daha beterdir. Ölümü bu iki şekilden biriyle öldüren bir gün ölür. Ölümden korkup kaçmaya çalışan her gün ölür. Ahiret yanında dünya bir gün, hatta daha kısa denilecek kadar kısadır. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekmek için... Geceler ve yatağa girmeler büyük bir fırsattır. Gündüzü dünya hayatının, geceli ölümün, yatağa kabrin karşılığı olarak kabul ederek her yatağa girdiğimizde günlük amel defterimizin kar ve zarar hanelerini önce kendimiz değerlendirelim ve ölüme hazır olalım. Her gün ve her gece namaz sonlarında işimizin arasında her fırsatta tefekkür edelim. Özellikle ölümü, dirilişi, kıyameti, mahşeri, cenneti, cehennemi, günahlarımızı, Allah'ın nimetlerine teşekkür etmedeki kusurlarımızı gelin derin düşünelim. Oralarda ölümle kol kola yaşayacağımız günleri düşünmek amacıyla hele gece karanlığında mezarlığa gidip şu ölümcül hayattan silkinlik gelin yitirilelim. Allah'ın dinini yaşayamıyor, Müslümanca hayat süremiyorsak, Müslümanca ölmenin hiç de zor olmadığının bilincine varalım. Mezarlarda ve hayalinde düşünerek canlandırdığın kabir hayatında düşün ki, bir iki metrelik çukur, içinde birkaç kemik parçası ve mezar taşında da senin adın. Evet, senin adın veya benim adım hmm. yazıyor. Evet, artık Rabbi ile karşı karşıyasın. Büyük kıyametin kopmasını bekliyordun veya beklemiyordun. Ama öldün. Yani senin kıyametin koptu İşte bu kıyamete ne kadar hazırsın. Borçların, harçların, ümitlerin, beklentilerin, yatırımların neresi için? Ölüm. Ne zaman? Evet. Ey insan. Tohumun toprağın üstüne yeni bir hayatta çıktığı gibi bir gün kabirden çıkartılacağını, Rabbinin huzuruna gidip Yaptıklarının veya yapmadıklarının hesabını vereceğini düşün ve hayatını ona göre düzenle. Çünkü ölüm bir çok oluş değil bir derin Ölüm uzakta değil, çok yakınımızdadır. Şairin dediği gibi ölümse, gel dese tak, tak, tak muha, tak Ölümden korkmayan, ölümü sevebilen, ölümle dostluk kurabilen, Ölüm ötesine hazırlanıp canlı şehit gibi yaşayarak ölümsüzleşenlere selam olsun.